Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo Harici'den Sanat programında şu anda New York'ta ISCP'de sanatçı Volkan Kızıltunç'un atölyesindeyim. Volkan merhaba. Merhaba Çelenk, hoş geldin. Hoş bulduk. Yıllar önce seni Açık Radyo'nun stüdyolarında misafir etmiştim. Evet. Ee, o zaman fotoğraf kitapları üzerine rencontres vardı yani fotoğraf alanının önemli Fransa'nın Arles'indeki festivallerinden birine eee konuktun ve sizin Foam mıydı? Evet, eee Foam isimli fotobook festivali olarak e, üretilmiş olan kitapları götürmüştük Arl'a, e, Cosmos Books'a katılmıştık onun sonrasında da seninle bir e, konuşma yapmıştık. Evet hem Rancont Arl izlenimlerin yani Arl'daki fotoğraf festivalleriyle ilgili fotoğraf buluşmaları karşılaşmalarıyla ilgili izlenimlerinde konuşmuştuk. E, hem de e, genel olarak bu fotoğraf kitaplarına odaklanan oluşum hakkında bugün ben New York'tayım senin geçici olarak 3 aylığına kullanmakta olduğun e, Inter International Studio Yani curatorial program bünyesindeki atölyendeyiz. Ee, akşam saatlerinde bunu kaydediyoruz ki Türkiye saatiyle 16.30'da yayınlanabilsin. Pazartesi günleri 16.30'da yayınlanan hariçten sanat programı bünyesinde oldukça sessiz bir ortam var. Ama gündüzleri böyle olmuyor herhalde. Çünkü burada 30 küsür sanatçı dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar farklı periyotlarla 6 aylığına, 1 yıllığına, senin gibi 3 aylığına farklı evet. teriyotlarla burada çalışıyorlar değil mi? Evet, burası e, 3 katlı bir bina veya 37 tane e, e, stüdyo, stüdyo var. Şu anda benim bildiğim kadarıyla galiba 2 tane küratör, işte, e, geri kalan 35 kişi de e, sanırım yine 18 farklı ülkeden gelen e, misafir sanatçılar var. E, herkesin boyutları değişmekle beraber yüksek devamlı, oldukça geniş ferah atölyeleri var? Ee, övündükleri bir nokta var. Bütün atölyeler doğal ışık alıyor. Hepsinin pencereleri olduğunu özellikle vurguluyorlar. Yani internet sitelerinde de konuşmalarında da denk geldim. Çünkü IASP 25. yılını kutluyor. Onu da vurgulayalım. 1994 yılında bir sanatçının önderliğinde kurulmuş bir oluşum bu. Hatta ilk kurulduğu dönemde daha ziyade Amerikalı sanatçılara yönelik. Hatta New Yorklu sanatçılara odaklanan ve onlara stüdyo veren, üretim imkanı, atölyeler sağlayan bir formatken. Şimdi Adından da anlaşıldığı ve senin de söylediğin üzere international studio Program ve curatorial program olarak uluslararasılaştırmışlar ama hala New York kökenli sanatçıların da ayrıca daha uzun periyotlarla böyle bir yılına iki yılına kalabildikleri atölyeler var. Ama evet. onun dışında dünyanın dört bir tarafından da farklı ülkelerden, farklı vakıflardan, kurumlardan da destek alarak gelen. ...ve burada kalan sanatçılar var. Onlarla da denk geliyorsunuz. Sen bu programa nasıl başvurdun, nasıl katıldın... ...nasıl başladı süreç oradan girelim istersen. Ee, biliyorsun e, Türkiye'den sanatçılar... ...saha desteğiyle buraya geliyorlar. E, mesela Hollandalılar Mondrian dolayısıyla... ...Finlandiyanlar Finnish Cultural Institute gibi... E, ...kendi ülkelerinin çoğunlukla... ...esasında de, e, devlet kurumlarının... ...destekleriyle buraya geliyorlar. E, bu da e, desteğin büyüklüğüne göre şeyi değiştiriyor, katılım süresini de tabii hı hı. değiştiriyor. Ben burada 3 ay buradayım. Yanımdaki 6 ay mesela Norveçliler ve İsveçliler birer seneline geliyorlar. E, İskandinav e ülkeleri, evet, refah, refah toplumları e, refah ülkeleri daha destekleri ki, yüksek doğru. Evet destek miktarı da yüksek oluyor. E, onun dışında evet International Studio ve Program ismini devam ettiriyorlar. E, i̇kinci kat ve üçüncü kat bu şekilde işliyor. Alt kat Grand Floor dedikleri bir kat. Orada da yaklaşık 11 tane atölye var. Orası e, New York Base e, sanatçıların başvurusuna açık. Onlar direkt başvuru yapıyorlar. Sponsor başvurusuyla değil. E, ve kendileri karşılıyor masraflarını. Ama söyledikleri itibariyle yani tam olarak hani ben de açık açık sormadım. E, ama... Dışarıdan yani piyasa şartlarından daha uygun olduğunu söylüyorlar ama burada buranın özelliği tabii ki sadece ucuz ki, atölye e, bulmak değil yani bir circle'ın, ASP ailesinin bir parçası olmak. Evet. Ben buraya ilk üç sene önce başvurmuştum açıkçası üçüncü <gülüyor> başvurusumda e, bu şekilde kazandım buraya geldim. E, e, bu benim ilk rezidans programım o da ve ilk defa Amerika'ya geldim ve yani bir sürü ilki yaşıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok yani Şu ana kadar da çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Harika. Ee, 1 Ekim'den beri değil mi? Ekim başından evet. beri New York'tasın ve Ocak ortasına kadar da burada kalacaksın. Biraz da kendi imkanlarından evet. hazır Amerika'ya gelmişken biraz daha vakit geçiriyorsun Doğru. şüphesiz. Burada şeyi de hatırlatalım. Evet sanatçıların kendi kapısını kapatıp çıkabilecekleri ya da kendi kapılarını kapatıp rahatlıkla tek başlarına konsantre olup çalışabilecekleri atölyeleri var. Ama aynı zamanda burada sergi salonları da var. Dönem dönem sergilerin konuşmaların, buluşmaların yapıldığı. Bir de önemli özelliklerinden biri seninle program öncesinde de konuşuyorduk. Dışarıdan çok sayıda sanat uzmanının, küratörün de buraya sizlerle tanışmaya, sanatçılara atölyesini ziyaret etmeye, onların portfolyosunu değerlendirmeye ya da sadece sohbet etmeye gelmiş. Evet. Yani Senin bu anlamda ne gibi karşılaşmaların, kimlerle tanışıklıkların gerçekleşti? IACP'nin gerçekten yani hem Amerika içerisindeki diğer misafir sanatçı programları arasındaki fark yaratmasına sebep olan bir faktörle gerçekten davet ettiği art kritik ve yazarların reputation, saygınlığı. Yani buraya kimlerin geldiğini söylediğimde diğer mesela New Yorklu sanatçı arkadaşlar şaşırıyorlar. Aa, gerçekten onlar mı geliyor falan böyle. Yani bir örnek vereyim mesela ilk e, ay e, her bu arada her ay iki, ta, iki kişiyi seç, seçebiliyorsun. Yani i̇ki kişinin ismini veriyorlar ve o iki kişiden bir kişiyi siz seçiyorsunuz ilgi alanınıza göre. E, mesela ilk ay ben Türk izleyicisinin sanat dünyasını tanıdığı Dan Cameron'ı setmiştim Birebir bir şekilde fırsatımız olsun. Çünkü stüdyo vizit denen olay tam yaklaşık bir saat sürüyor. Sizin atölyenizde ve yani baş başa gerçekten böyle Ee, iyi bir, konsantre bir vakit geçiriyorsunuz hı hı. kişiyle. Den Kem'ın da 2003 İstanbul Bienal'inin küratörüydü. Dinleyicileri hatırlatalım. İkimizin de çalıştığı bir <gülüyor> bienaldi o. Doğrudur, el, değil mi? Evet. <gülüyor> e, ben sanatçı asistanıydım. Evet. Ben de sizi koordine ediyordum, koordine <gülüyor> ediyordum. Ben de Doris Salcedo'nun eee olarak bir ay boyunca Karaköy'de 15.000 sandalden oluşan bir es parçası <gülüyor> olmuştum. Çok önemli çok önemli bir küratör hala Amerika'da çok saygın bir küratör. Evet. Yani 2003 yılına dayanıyor İstanbul Bienal'ini eee mektiği dönem ama yani o dönemden bu döneme de uluslararası pek çok sergiye isim vermiş onunla uğraşmış isim başka kimlerle başka, bu anlamda ikinci çalışlıkları oldu? İkinci görüşmemi Sarah Lukofsky ile yaptım o da MoMA'nın galiba dış programlar direktörü, <gülüyor> Executive direktörü olarak geçiyor yani hani kurum olarak MoMA The Museum of Modern Art yani evet yani. The Museum of Modern Art ki gerçekten ismini hak ediyor. Bu, araya, bu arada ben buraya geldikten sonra açıldı. Moma, burada yeni Moma, New Moma. <gülüyor> Ve her taraftan yani şehrin her tarafında bunu ilanları var. Ee, bir genişleme projesine gitmişlerdi. Açılan kısım o, evet. evet gerçekten <gülüyor> evet. devasa olmuş. Evet, evet. <gülüyor> ya oldukça büyük daha... hani Şöyle şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, hayatımda ilk defa bir müzeyi gerçekten yavaş yavaş geziyorum. Çünkü e, bunu da söylemek lazım. hani e, Türk izleyicisine Türkiye'de hangi hangi müze bunu ne şekilde yapıyor mesela ben de tam olarak bilmiyorum ama mesela MoMA'nın membership üyeliği var. Mesela yıllık membership üyeliğe sınırsız giriş hakkı tanıyor. Aynı zamanda film kısmına da girebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Mesela 130 dolar diyelim. Ama mesela Artist membership diye bir şey var. Veya de sanatçı olduğunuzu gösteren bir belge, web sitesi bir şeyi e, mail atıyorsunuz ve ondan sonra kabul ediliyorsun. Mesela Ben MoMA Artist membership kartı aldım. 3 e, aylığına burada olmana rağmen sonuçta evet. ISP'de stüdyos olan bir sanatçı evet. olarak seni gayet kabul ettiler. Yani Tabii işte, işte öyle tabii bir takım kısıtlamaları da yok. Sanatçı olman yeterli. Tabii Sanatçı olmanız bir web sitesi sanatçı web sitesi sahip olmanız ya da yakın zamanda bir serginizin haberinin olması E, yeterli oluyor ve bu sebeple de hani daha önce yurt dışında Avrupa'da özellikle çok bulundum ama gittiğim duramda hep kısıtlı olduğu için böyle hani o gün gezmek zorunda diyorsunuz kendinizi biraz koştur koştur oluyor bu sefer böyle gerçekten yavaş yavaş her katına bakarak e, PS1 olsun, MoMA'nın kendi ana minası olsun gezme fırsatım oldu. Yani MoMA'yı oldukça açıkçası e, beğeniyorum. E, bir başka kuruma geçelim buradan duyurmuş da olalım e, Sohrab Mohrabi ile de bir sohbetin olacak. Evet. Kalchricht ist diye bir e, oluşum var yakın dönemde ortaya çıkmış e, bir oluşum. Kalchricht ist onlarla da önümüzdeki dönemlerde umarım bir sohbetim açık radyoda yayınlanacak. O zaman daha derin anlatırız ama onların Ee, senin buraya katılıma destek olan Saha Derneği'nin ve seni burada misafir etmekte olan ISCP'nin evet. organizasyonuyla Sculpture Center'ın küratörü Sohrab ile de bir sanatçı konuşması, bir sohbet gerçekleştireceksin. Evet. Koray Duman'ın yani Culturalist'in kurucularından, üyelerinden Koray Duman'ın e, rezidansında e, Sohrab Mohrabi de e, senin pratiğine o kadar aşina olmasa da e, İstanbul sanat ortamına çok aşina bir isim. Sculpture Center'da Banu Cennetoğlu'nun solo sergisini gerçekleştirdiği yakın dönemde. Salt'ta, İstanbul'da bir Salt sergi yaptı Salt Bay yolunda. Dolayısıyla İstanbul'a sıklıkla gelip giden, İstanbul'dan ya da Türkiye'den sanatçılarla da işbirlikleri yapan bir isim. Onunla da böyle kendi pratiğin üzerine bir konuşma fırsatın olacak. Ama sanırım en çok insanla tanışıp, tanışıp sohbet etme fırsatı ya da zorunluluğu da olabilir bu. Artık nereden baktığına evet. göre değişir. Zorunluluğun altına girdiğin dönem IACP'nin meşhur Open Studio günleri. Yani hepinizin atölyelerinizin kapısını halka açtınız. isteyen herkese açtınız. O bir buçuk günlük periyot 15-16 Kasım tarihleri arasındaydı. Evet. Hemen geçtiğimiz haftalardaydı. 15 Kasım açılış gününde böyle bir açılış daveti gibi de olarak saat işte 6'dan sonra birkaç saatliğine yine açıktı. Ama ertesi gün ...saat birden akşam yediye kadar evet. oldukça uzun bir süre toplamda da bin kişi gezmiş sen söyledin az önce. Yani, o nasıl bir deneyimdi senin için Volkan onu öğrenmek istiyorum. Yani i̇lginç bir deneyimdi çünkü açılışı saymazsak yani bir gün açık kaldı ama orada şöyle bir şey var atölyenizi terk edemiyorsunuz... ...çünkü sürekli insan geliyor, bin kişi geldi. Benim de atölyemde kaç üç tane video işim ve bir fotoğraf işimden oluşan bir bir ahşap konstrüksiyon enstelasyonum vardı. Onun için insanlar çevresine doluşup içine girebiliyorlardı ve sürekli işinizi anlatıyorsunuz tabii yani insanlar merakla sorular soruyorlar. Yorucuydu ama gerçekten hani çok iyi bir deneyimdi. Open Studios gerçekten ISP'nin yılda iki kere yaptığı bir bahar ve bir sonbahar döneminde yaptığı ana etkinliği diyebiliriz. Çünkü misafir olarak dünyanın her yerinden gelmiş olan sanatçıların atölyelerine toplu olarak public olarak girebildiğiniz tek zamanı. Normalde burası kapalı devre çalışıyor. Yani siz diğer sanatçılarla ya da sergilere gelenler çünkü sergiler arada açık. Değil mi? Halka tabii. açık olduğu tabii, tabii, saatler yani. var burada. Sergi gezmek sergileri... istiyorum diyerek mesela binaya girip sergi gezebilirsiniz ama kalkıp atölyenin içerisine Gelemezsiniz tabii ki. Tabii o anlamda daha kapalı devre işliyor. Peki kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra senin bu dönemi nasıl geçirdiğine e, odaklanmak istiyorum. Çünkü açık stüdyoda da yeni 2-3 işinden de özellikle gösterdiğinden bahsettim. Bizim için bir parça seçtim. Biraz New York'la ilişkilendirmek de mümkün. Ne evet. seçtin? Sen anons et lütfen. E, Frank Sinatra'dan Death's Life'ı seçtim. Tamam. Birazdan devam edeceğiz.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 And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it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 And I know one thing Each time I find myself Laying flat on my face I just pick myself up And get back in the race That's life, that's life And I can't deny it Many times I thought of cutting out But my heart won't buy it But if there's nothing shaking come this here, July, I'm gonna roll myself up in a big ball. And... Hemen devam edelim. Açık radyodayız. Hariciden sanat programında ben Çelenk Bafra. Şu anda New York'ta ASCP'de Volkan Kızıl Kızıltunç'un atölyesindeyim. Volkan bizim için hangi parçayı seçmiştin? Frank Sinatra'dan Death's Life'ı dinledik. Ee, neden? Ee, öncelikle buraya ilk geldiğimde e, biliyorsunuz çok popüler olmuştu. Joker filmi, filminin e, tam başladığı dönemdeydi. Ben de sinemada izlemek istiyordum özellikle ve yani izledim filmi de beğendiğimi söyleyebilirim. Bu da ayrı bir polikolosu Hı. şimdi. Beğenen var, beğenmeyen var. Ben oldukça beğendim ama şimdi Frank Sinatra hep New York'la özdeşleştirilen bir isimdir. Başka şarkıları da var New York üzerine. Ama bu şarkı özellikle insanın hayatındaki potansiyel değişikliklere, yani olası hayatını sürdürmesine olanak sağlayacak yeni açılımlara hazır olmasını bir şekilde hani Ee, anlatan bir şarkı diyebiliriz. Death çok... Life hayat bu. ya Her şey olabilir. <gülüyor> çok güzel bir yere bağlamış oldun. Onu bağlayacağını tahmin ettiğim için bu soruyla zaten seni birazcık şey, e, e, sormak istedim sana bu soruyu. Çünkü misafir sanatçı programları, Residency diye adlandırdığımız ya da stüdyo programları burada adlandırıldığı gibi aslında çok fazla potansiyele sahip biraz senin o süreci nasıl değerlendirmek isteyeceğinle, hayatının belki ya da kariyerinin hangi evresinde olduğunla, gittiğin kentle nasıl ilişki kurabildiğinle, o program diğer insanlarla nasıl ilişkiye geçtiğinle falan çok ilişkili dolayısıyla sen Ekim başından beri buradasın eminim bir adaptasyon süreci de olmuştur New York hmm. bildiğin bir kent değildi üstelik de çok büyük ve çok da zor bir yer ee, ama ISCP'nin ekibiyle çalışıyorsun buradaki diğer sanatçılarla diyalog halindesin vesaire ama asıl sormak istediğim kendi sanat pratiğinde bu dönemi nasıl kullandın nelere odaklandın yeni işler ortaya çıktı mı ya da araştırmaların nerelere evrildi neleri denedin neler seni şaşırttı Ee, şunu söyleyeyim başta e, bunu daha önce seninle konuşmuşuz zaten IACP 3 e, aylık periyot içerisinde e, çok da e, yeni bir production yani üretim yapmaya çok da hani, e, elverişli bir yer değil çünkü New York olması sebebiyle. yani daha böyle yani, e, in the middle of nowhere bir yerde olsaydı belki içinize kapanıp ya da e, bir şeyler yapabilirdiniz ama şimdi burası New York ve yani öncelikleriniz de var ve IACP'nin de önceliği var sadece benim de değil bu da Ee, doğal olarak hani şöyle de diyebiliriz hani bir şekilde hani dünya sanat dünyasının başkenti denebilecek bir yerde e, olduğunuz için amaç sizin birliyle tanışmanız işlerini göstermeniz e, işlerinizi göstermeniz ya e, kariyerinizde bir belki daha e, aşama kat edebileceğiniz e, doğru bağlantıları yapmanız. O yüzden ASEPİ de bunu oldukça önem veriyor ve sürekli e, herkesin yani kendi sanat pratikine den farklı olacak şekilde farklı farklı kişilerle tanışmanızı olanak sağlıyor. Yani bunun bir parçası Open Studio Days'di. Onun ikinci parçası arada her her ay gelen Studio bizi kritik kritikler ama yani o söylediğim iki kişi dışında da yani bir aylık süre içerisinde 7 kişiyle Birebir görüşme yapma imkanı buldum. Burası sizi özellikle işlerinizi anlatma konusunda sürekli bir motive ediyor. Yani push ediyor. Sürekli aslında kendinizi ortada buluyorsunuz ve işlerinizi birbirine anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Nasıl geri bildirimler aldın? İlginç sana bir şeyler, önerenler, tavsiye edenler, ne bileyim senin aklına gelmeyen bir yöne seni döndürenler, şuraya da baksan... ...mı diye önerilerde bulunanlar oldu mu bütün bu diyaloglarda? Çünkü bu sonuçta diyalog yani sen Tabii. işlerini anlattığın kadar... ...onlar da küratörler, araştırmacılar, sanat eleştirmenleri de sana bir takım önerilerde, fikirlerde e, bulunuyorlardır hı. eminim. Yani mesela e, işlerime bakan e, bir kişi birkaç mesela kurum ismi önerdi. Hı hı. Şahıs ismi direkt hani tam olarak e, hepsi olmasa da direkt kurum ismi. Şunlarla görüşmen lazım E, gibisinden. Mesela e, fotoğraf projelerimden birkaç tanesini gösterdiğimde mesela landscape projelerinden. Bunlarla ilgiliniyorsan şuraya da gitmen lazım gibisinden. Böyle hani özellikle e, sizin hani hayatınızda ve kariyerinizde daha iyi bir yere gelmenizi sağlayacak şekilde nokta atışı e, eleştiriler veren şeyler görüşmelerim oldu. Senin için şu açıdan da bütün bu bağlantıların, gezip gördüğün, diğer kurumların aynı zamanda yani bu ISP'deki misafirlik döneminin New York'ta olmasını kurumda e, sen de önemsiyorsun şüphesiz Tabii. ki. E, ve en belirleyici özelliklerinden biri de aslında New York'ta gelip tanıman ve araştırma yapman. Yani onu onu çok vurguluyorlar. E, dolayısıyla senin sanat pratiğine ve kariyerine desteği olduğu kadar eminim ki hani Mimar Sinan'da ders veriyorsun fotoğraf bölümünde. Evet. Aynı zamanda Kadıköy'de Knox adlı... Daha önce öncesinde de tozdu yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Toz adlı çeşitli e, sanatçı inisiyatiflerinin kurucusun, kurucusun böyle organizasyonlar da yapıyorsun. Bütün bunlar için de yararlı olmuştur. Bütün bu deneyim, birikim, gezip gördüğün sergiler, karşılaştığın kurum modelleri vesaire Bence sanat dünyasının içerisinde olan sanat yazarı olsun, küratör olsun, sanatçı olsun. Hani herkesin bir şekilde hani buraya böyle bir en azından bir, hani böyle bir hafta bile olsa böyle bir... E, Görmesi, Benim gibi. Gerek, görmesi, görmesi <gülüyor> gerekiyor gerçekten. Ee, bir de buraya geldikten sonra şunu kırdım. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Avrupa'da yani kuzey ülke, birkaç tane kuzey ülkesi dışında yani neredeyse bütün Avrupa'ya gittim. Yani belki 50 kere gitmişim de farklı farklı sebeplerle. Ama burası sanki böyle uzakmış gibi geliyordu. Böyle Parasından da değil sadece. Yani böyle harcadığınız para belki benzer para harcamışsınızdır ama böyle uçak, yol, yol mesafe, ve evet. vize işleri falan filan. Böyle insanın gözünde buyurmuş. Kaç yaşıma geldim ilk defa geldim. Mesela şey daha erken gelseymişiz bu kadar da bitecek bir şey yokmuş yani böyle. Peki üretim anlamına senle daha önce konuştuğumuz için sormak istiyorum. Mesela baskı, teknikleri, kağıt vesaire Türkiye'de belki daha kolay çözdüğün evet. bazı şeyleri burada daha zor, daha pahalı, daha yavaş olduğunu da fark etmişsin. Biraz ondan da bahseder misin? Ya bunu şöyle bir şey yani genel servis sektörünün yani Avrupa'da yavaşlığı olduğu gibi yani sanatsal amaçlı servis sağlayıcıların, bu yani fine art baskı olsun, kitap cildi yapımı olsun ya da şurada Xerox baskı bir şekilde alacağınız yer olsun, Türkiye'de bu işler gerçekten çok pratik ve çok hızlı oluyor. Mesela bir kitap damısı yapacağız diyelim ya da 5 ya da 10 kopyalı bir sınırlı sayıda sanatçı kitabı yapacağız. İstanbul'da matlajlar sesli gitseniz bir günde hepsini halledersiniz. Alt katta e, baskıcısı var, üst katta kesimcisi var, e, onun yanında dikişçisi var. Yani her şey paket şeklinde böyle ve kimse hayır demez size. Hemen hallederler, hallederiz. Burada e, bir haftadan evvel e, tarihli herhangi bir şey istediğiniz zaman e, sizi yüzde otuz, yüzde kırk daha fazla charge ediyorlar. Hı hı. E, zaten acele posta gibi bir şey e, klasmanında giriyor. Acil klasmanında giriyor ki bir hafta oysa hani basit bir iş belki. Bir gün elde halledilebilecek iken burada her şeyin, New York'un genel olarak bizden farkı esasında buna da yansımış diyebilirim. Çünkü biz daha spontane. Hı -hı. Hani her ne kadar planlı olmaya çalışsak da yani biz hani karakter olarak da Türk insanları biraz spontane yaşayan insanlarız. Çok plan yapmayız. Çat diye bir bir şeyler yapabiliriz. Burası öyle değil. Ee, sanat dünyasını da etkiliyor. Ee, günlük hayattaki yani New York'taki gel, e, etkinlik, gideceğiniz etkinlikleri bile. Yani gideceğimiz bir etkinliği bir hafta önceden planını yapıp Biletini almazsak hiçbir yere gidemeyiz. <gülüyor> çok gerçekten yani çok fazla etkinlik var. Yani Eventbrite diye mesela bir web sitesi var. Oraya bakıyorsunuz. Hani bu akşam şurada Brooklyn'de ne var? Bin tane şey çıkıyor. Bin, Aa, bin tane var. Mutlaka bir yer vardı diyor. Hayır yer de yok. Gerçekten planlı olmanız <gülüyor> gerekiyor. Bin'in bini de dolu diyorsun. Evet herkesin. Yani O yüzden o planlı olmak profesyonel hayatta da bir şekilde gerekiyor. Burada çok kolay halledemedim. Tamam. Hani... Ama şuna bağlamak istiyorum son zaten birkaç dakikamız kaldı. Sonuçta bütün bu e, süreç içinde planlaman gereken bu Open Studio adlı açıp yani atölyelerinizin kapısını herkese açtınız ve bin kişiyi ağırladınız günlerde var. Orada kendi stüdyonu nasıl kullandın, orayı nasıl planlamıştın, ne gösterdin, ne insanlarla neleri buluşturdun? Ben yeni bir... E... Esasında yeni bir, yani foto, eski bir hali yani, hazırda devam ettiğim bir projem içerisinde yeni renderler aldım. Ee, daha, daha önce göstermediğim e, fotoğraflar ama baskı değildi. onlar dijital olarak gösterdim. Ee, bir tane ufak bir monitör e, almıştım. Analog. Ee, oradan onun da bir tane 55 inç, bir tane de 32 inç Televizyonu ve bir tane de projeksiyon içerisinde toplamda 4 tane video işi gösterdim. Bu videolar daha önceki senelerde yani 2012'den ile 2018 yılları arasında farklı dönemlerde çekilmiş işlerdi. Ama hepsinin içerisinde olduğu bir e, enstallasyon planladım. E, dedi, ama yani yeni iş üretmedim e, derken yani, yani çekim yapıp yeni bir iş üretmedim. Yani sonuçta görsel sanatçı olarak yeni bir fotoğraf ya da video işi için çekim yapmadım. Ama daha önce yaptığım çekimler Bir bir türlü editleyemediğim bir türlü başına geçip de böyle onlarla uğraşamadığım kurgularını yaptım çünkü burada gerçekten kendi sanatımla baş başa kalacak çok vakit buldum. Yani geldiğimden beri sadece kendimle veya projelerimle ilgileniyorum. Bir, bir de mekandayız şu anda. Tam evet. olarak senin o hani işlerin hepsini şu anda görmesek de burada kurduğum bir konstrüksiyon var. Hani sergi evet. mekanlarında görmeye alıştığımız, çok sanatçı atölyesinde görmeye alışkın olmadığımız bir konstrüksiyon var. Bu fikir nasıl çıktı? Son olarak ondan da bahset istersen. Ya yani şöyle kısaca bahsedeyim de hani buranın direktörüleriyle e, esasında bu konuyu konuşurken şimdi ismim bu Open Studio Days ve hani ne yapmalıyız acaba sonuçta bu yöre gelen izleyiciler sanatçının atölyesine gelmekten merak ettikleri için atölye ortamını mı gösterecek şekilde böyle masalar çalışma masamız dursun gibi hani atölye ortamını koruyalım yoksa gerçekten burayı bir exhibition space'e mi dönüştürelim hı hı. şeklinde böyle hani bir soru vardı kafamda ve onlar da dediler ki bu sırası senin boş alanın hani sergi alanı gibi düşünebilirsin dedikleri için ben de bir e, 4 video içeren bir ahşap konstrüksiyon yaptım böyle Oturdum bayağı şaplara aldığım mat, matkaplar. Ee, bu da yani sergi e, nokstan dolayı ve tozdan dolayı e, sergi kurmaya alışkın olduğumuz için de, <gülüyor> elimizden her türlü sanatsal... <gülüyor> <gülüyor> kendi sergimi kendim yani, asabiliyorum işi, diyorsun ya. Hadi, <gülüyor> Oturdum kurdum ve e, çok da iyi oldu. Şu anda hala bu nasıl sökeceğimi düşünüyorum. <gülüyor> e, Volkan, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Umarım başka uluslararası projelerin sergilerin içinde tekrar görüşürüz. Ayrıca e, Ocak ortasına kadar buradasın daha. Dolayısıyla evet. önümüzdeki dönemde de New York'tan da, ISCP'den de hani daha çok gezip, görüp, öğrenmeye devam etmeni diliyorum. Senin eklemek istediğim bir şey yoksa teşekkür ederim sana. Aa, ben şöyle kısaca şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle hani öncelikle Sader'den de çok teşekkür etmek istiyorum. Ve hani yarınki özel etkinliği düzenlediği için de Koray Duman'a ve e, Culturalist e, Organizasyonlar'a da e, e, ayrıca da çok teşekkür ederim. Harika, biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Harikaten Sana gezegenden kültür sanat haberleri. Okay, Tokyo, America, France, Germany, UK, <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfa.